Ya Eyyühe Şeytanir Racim Bismillahirrahmanirrahim nahmedu, ve ve ve min, ve min ve min Men dillele, ve men hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahduhu, la ve la şerike ve abduhu ve resuluhu Amma ve Muhammedin ve şerrü'l umuri ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin Şirke düşmenin en büyük sebebi salih kimseler hakkında düşürülen ifrat aşırılıktır. Kabirleri üzerine yapılan mescitler, türbeler, kubbeler, onlara elleri sürmek, etraflarında tavaf etmek şirk sebeplerindendir. Tavaf ibadettir. Bu sebeple kabirlerin etrafında onları tazim ve onlara yakınlaşmak maksadıyla aynen Müslümanların Kabe etrafında tavaf ettikleri gibi tavaf etmek büyük şirktir. Tavafın ibadet olduğu hususunda ehl sünnetin icmağı vardır. Turistlerin tarihi yerleri görmek için gezmeleri gibi kabirleri görmek amacı varsa bu şirk değildir. Ancak burada da münkeri kabul ve münker karşısında sükut etmek söz konusudur. Yani orada yapılanları sukut ile karşı çıkmadan, e, bir ikrar manası vardır. İtikada göre kabirlere el sürmek büyük ya da küçük şirk olabilmektedir. Yani bundan maksadı, itikad neyse ona göre e, büyük ya da küçük şirk olur. Pek çok insanın yaptığı gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine yaptıkları gibi eğer kabrin demirlerine ya da etrafındaki demirlere el sürülürse ya da velilerin kabirlerine el sürülürse bu kabirdekinin Allah'tan bağımsız olarak ya da onunla birlikte ya da ona ortak olarak fayda ve zarar verebileceğine inanmak büyük şirktir. Allah Azze ve Celle Sebe Suresi 22-23. ayetlerinde şöyle buyuruyor. De ki Allah'tan başka... Tanrılığını ilah ettiğiniz şeylere istediğiniz kadar yalvarın durun bakalım Eline geçireceksiniz Onların ne göklerde ne yerde size verecekleri Zerre kadar bir fayda yoktur Onların oralarda en ufak bir ortaklıkları yoktur Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur Allah'ın huzurunda Onun izin verdiğinden başkasının şefaatleri fayda vermez Nihayet o kıyamet saati dehşetinden Duydukları korku gelince O dirilenler birbirlerine Rabbimiz neye hükmetti diye sorarlar. Ötekiler, hak ve adalet neyi gerektiriyorsa o hükmü verdi derler. O yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür. Eğer kabirdeki kişinin fayda ve zarar vermeyi uhdesinde tutan Allah'a aracılık edebileceğine inanlıyorsa, buna şu cevap verilebilir. Bu Allah'a yönelik bir yalandır. Allah bunu meşru kılmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü da bunun sebep olduğunu, vesile olduğunu beyan etmemiştir. Hatta bu sebep olmayan bir şeyi sebep yapmaktır. Sebep saymaktır. Bu da küçük şirktir. Çünkü bu büyük şirke giden bir yoldur. Kabirlerin mescit yapılmasına gelince bu konuda bazı muasır ilim ehli şöyle demişler. İçlerinde kabirlerin bulunduğu mescitlerde namaz kılınmasının yasaklanmış olması... Bazı müteahhirin alimlerinin görüşüdür, yani bunu sonrakiler e, tarafından dile getiren bir görüştür ve hüküm bu kadar katı değildir demişlerdir. Bu batıl ve münker bir sözdür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir söz ya da fiili lanetle, lanetlemesine rağmen biz onun çok da önemli olmadığını nasıl söyleyebiliriz? Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden kısa zaman önce buna dikkat çekmiştir. Semure bin Cündeb radıyallahu anh, hadisinde bu beyan ediliyor. Elbani rahmetullah'ın Türkçe Kabirciliğin Sakıncaları adıyla tercüme edilen Tahsirus Sa'id min Ittihazil Kuburi mes Mesacit adlı eserinde belirttiği üzere bu hadis neredeyse mütevatirdir. Nitekim Kattanî de Mütevatir Hadisler kitabında, En Nazmul Mutenasire kitabında eee bunun bu hadislerin mütevatir olduğunu beyan etmiştir. Tek tek saymıştır hangi sahabilerden geldiğini. Burada kabirlerin mescit edilmesini yasaklayan 13 sahih hadis, 13 hatta daha fazla sahabiden nakledilmiştir. Dolayısıyla bunlar müstefiz hatta neredeyse mütevatirdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da burada büyük bir fitne ortaya çıkacağını bilerek bunu yasaklamıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önce ileride ortaya çıkacak ve ümmeti etkileyecek en büyük bidatlerden sakındırdığı malumdur. Kısa bir süre önce, vefatından kısa bir süre önce şöyle buyurmuştur. Sizden birinizi halil edinmekten olun. Yani dost, yakın dost. Çünkü Allah Teala İbrahim'i halil edindiği gibi beni de halil edinmiştir. Eğer sizden birini halil edinecek olsaydım Ebu Bekir'e edinirdim. Dikkatli olun. Sizden öncekiler peygamberlerinin ve velilerinin mezarlarını mescid edindiler. Kabirleri kesinlikle mescit haline getirmeyin. Sizi bundan yasaklıyorum. Müslim rivayet etmiştir bunu. Diğer bir rivayette şöyle buyruluyor: Herkesin halilliğinden uzağım. Eğer bir halil edinecek olsaydım Ebu Bekr'e edinirdim. Ama ben Allah'ın haliliyim. Müslim Tirmiz İbn-i ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir bunu da. Bu hutbede üç önemli bidatten sakındırılmaktadır. Birincisi, sıfatları nefyeden cehmiye Yani Allah'ın dost edinmesi zikrediliyor bakın. E, çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ama ben Allah'ın haliliyim demektedir. Halillik muhabbetin fazlalığıdır. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çok fazla sevmektedir. İkincisi, Ebu Bekir radıyallahu anh'e küfreden ve onun halife olmadığını iddia eden rafizilere reddiye vardır. Nebi aleyhissalatü vesselam da şu sözleriyle onun halifeliğini işaret etmiştir. Malı ve arkadaşlığı konusunda en güvendiğim kişi Ebu Bekir'dir. Eğer sizden birine halil edinecek olsaydım Ebu Bekir edinirdim. Ancak İslam kardeşliği söz konusudur. Mescide açılan kapılardan Ebu Bekir'in kapısı dışındakileri kapatın. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Üçüncüsü de Mescid, mezarları mescit haline getiren sufiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabirleri kesinlikle mescit haline getirmeyin Sizi bundan yasaklıyorum Buyurmakla ee, Onların bu çirkin fiillerini Reddetmiştir Nebi Aleyhisselatü Vesselam Salih kimseler konusunda ifrata düşmenin yolunu Aşırılığa düşmenin yolunu kesmiş Ve kabirlerinin mescit olarak İttiaz edilmesini yasaklamıştır Şöyle buyurur Dikkatli olun Sizden öncekiler Nebilerinin ve velilerinin mezarlarını mescit yaptılar. Kabirleri kesinlikle mescit haline getirmeyin. Size bundan yasaklıyorum. Bu hadis kabirler üzerine mescit inşa edilmesinin haram olduğunu kesin bir tarzda ortaya koymaktadır. Efendimiz vefatına sebep olan hastalığı sırasında şöyle buyurmaktadır. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerinin mezarlarını mescit haline getirdiler. Ayşe radıyallahu anh'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların yaptıklarından sakındırmaktadır demiştir. Bir başka rivayette ise şunu söylüyor. Eğer böyle olmasaydı kabri daha bariz ortaya çıkarılırdı. Yani eğer böyle bir endişe olmasaydı Allah Resulü'nün kabri daha bariz yapılırdı. Fakat mescit haline getirilir diye korkuldu. Bundan korkulduğu için bariz hale getirilmediğini bir Aleyhisselatü vesamın kabri diyor. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. O halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri... Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın naaşını neden mescidin yanındaki odasına defnettiler? O oda Ayşe radıyallahu anh'a aitti. Ve o Resulullah'ın vefatından sonra da orada yıllarca yaşamıştır. Ayşe radıyallahu anh'a yıllarca. Yani onun hücresine, onun odasına defnedilmişti. Ayşe radıyallahu anh'a onun vefatından sonra da yıllarca yaşamıştır. Ayşe radıyallahu anh'a'nın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve babası Ebu Bekir Anh'ın odasına defnedildikten sonra da orada namaz kıldığı anlaşılmaktadır. Bu yasak değildir. Her ne kadar hilafı ı evlâ olsa da bir kimse evine defnedilse ki bazı alimler bunun caiz olmadığını ifade etmişlerdir eve defnedilmeyi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Evlerinizi kabir haline getirmeyin. Ebu Davud ve Ahmet rivayet eder. de hadisin sahih olduğunu belirtir. E, bu hadisin zahirinden anlaşıldığına göre evlere naaşın defni yasaktır. Bu mekan namaz kılan bir kimsenin kabre namaz kılma, kılma kastı olmaksızın ibadetini yapması için uygundur. Ayşe radiyallahu da kabre namaz kılmayı kastetmediği için namaz kılmıştır. O sadece evinde namaz kılmayı amaçlamıştır. Bunun da yasaklamaya imkanı yoktur. O namaz kılmak maksadıyla kabre gelmiş değildir. Bir kimse evine defnedilse orada namaz kılmak haram olmaz. Ama uzaklardan insanların o kabre namaz kılmak amacıyla eve gelmesi haramdır. Yine üzerine bina yapılması, mescit yapılması da haramdır. O kabrin yanına mescit yapılır veya kabre yönelmeyi kolaylaştırmak maksadıyla mescit inşa edilirse bu da yasaklanmıştır. Fakat evleri kabirlere bitişik olanların evlerinde namaz kılmaları haram olmaz. Ayşe radıyallahu anh'ın anh yaptığı da bundan ibarettir. Evet, onu yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek isteyenler öncelikle namaz kılmak amacıyla mescide gelsinler ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini daha sonra ziyaret etsinler diye sahabeler böyle yapmışlardır. Eğer kabrini ayrı bir yerde yapsalardı insanlar namaz kılmak için kabre yönelebilirlerdi. Bu itibarla önce mescide gelinmesi gerektiğini arzuladılar. Dolayısıyla kabre ulaşmak için önce mescide girilmesini sağladılar. Bu yüzden diyebiliriz ki mescidin genişletilmesinin ardından Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin mescit içinde kalması istisnai bir durumdur. Çünkü mescidi ve kabri yerinden taşmak caiz değildir. Aslında mescid kabirden önce inşa edilmişti. Onu bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam inşa ettirmişti Mescid-i Nebevi. Mescidin genişletilmesi yoluyla kabri de içine alması mescidin faziletine hiçbir katkı sağlamamıştır. Yine mescidin genişletilmesinin ardından kabrin bulunduğu odaya girilip namaz kılındığı sürece orası yani o mezar mescit haline getirilmiş olmaz. Bunun olması da mümkün değildir. Çünkü Rabbimiz Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu duasına icabet etmiştir. Allah'ım kabrimi tapınılan bir puta dönüştürme. Bunu İmam Malik rivayet etmiş ve Elbani'de hadisin sayı olduğunu belirtmiştir. Bu durum ise başka mescitlerde maalesef geçerli değildir. Herhangi bir kabrin etrafında inşa edilen mescitler, isterse kabir camiden ayrı olsun, kabri tazim etmek ve kabirde yatan kişi vesilesiyle mescide gelinmesini sağlamak için yapılmışlardır. Ankara'daki Hacı Bayram Camii gibi. Bu da Nebi Aleyhisselatü şu sözünde ifadesini bulan yasağın kapsamına girer. Sizden öncekiler peygamberlerinin ve velilerinin mezarlarını mescit yaptılar. Aynı şekilde kabir üzerine bina yapmaksızın, Kabrin yanında namaz kılan kimselerde onu mescit haline getirmiş kabul edilirler. Yani namaz için uygun görülen yer mescit haline gelmiş demektir. Bir yere mescit denilmesi orada namaz kılınıp secde edilmesi sebebiyledir. Zira merfu bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı denilmektedir. Dolayısıyla secde edilmeye uygun her yer namaz kılındığı zaman mescit olmuş olur. Ama kabirler... Mescid edilmekten yani oraların secde edilen, namaz kılınan mekanlar yapılmasından yasaklanan yerlerdir. Ancak bir yol ile mezarlıktan ayrılan ama diğer taraftan mezarlığa yakın olan mescitlerde namaz kılmak sakınca doğurmaz. Çünkü mescit mezarlıktan ayrı sayılmaktadır. Fakat söz konusu mezarlık o mescitte namaz kılınmasının sebebi ise problem teşkil eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında pek çok insanın itikadi hatası onun mescidinde kılınan namazın kabri sebebiyle olduğu inancıdır. Yani mescidinle bebi de namaz kılmak faziletlidir. Ee, evimle minberin arası, minberimin arası ne diyor cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Orada kılınan bir namaz başka yerlerde kılınan namazdan şu kadar derece faziletlidir diyor. Bunu ne yapmışlar? Kabri ile minber arası dolayısıyla ee, kabri bu içe karıştırmışlar. Yani sırf kabirden dolayı orada namaz kılmak daha faziletliymiş gibi şey yapmışlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü vesam vefat etmeden önce de yani öyle bir kabir mevcut değilken de o fazilet orada bildirilmişti. O zaman şimdi orada mezar var diye kılınırsa tabi bu haramdır. Şey haram bu bu şey. itkat böyle bir itkat taşımak haramdır. Ee, Medine'ye onun kabri etrafında namaz kılmak için gidenler bu bidatı işlemiş oluyorlar. Bu büyük bir cehalettir. Hatta bu onun kabrini mescid edinmektir. Oraya yolculuk edenler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidini ziyaret etmeyi amaçlamalıdırlar. Yoksa onun kabre etrafında namaz kılmaya niyet etmemelidirler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölmeden önce onun mescidi vardı ve orada namaz kılmıyordu. O da zaten şöyle buyurmuştur. Sadece 3 mescide yolculuk yapılabilir. Yani hazırlık yapılarak yolcular sadece 3 mescid için Yolculuğa çıkılabilir. Kabe, benim mescidim ve Mescid-i Aksa. Mescid-i Nebevi, Kabe ve Mescid-i Aksa. Bu Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden önce ve sonra onun mescidi ziyaret edilmiştir. Onun mescidi kabrinin yanında namaz kılmak amacıyla ziyaret edilemez. Burada dini ölçü kabrin değil mescidin ziyaretinin amaçlanmasıdır. Önce mescitte namaz kılınır ardından selam vermek üzere kabri ziyaret edilebilir. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma da zaten böyle yapıyordu. Daha önce zikrettiğimiz üzere bu Mescid-i Nebi'ye has bir durumdur. Çünkü ne mescidini ne de kabrini taşıma imkanımız yoktur. Aslında şüphelerden emin olmak için kabrin mescidin dışında tutulması daha layıktır, daha uygundur. Sahabe döneminde de böyleydi, ayrıydı. Ancak şu an kabir mescidin içinde kalmıştır ve bildiğimiz kadarıyla hiçbir alim kabri mescid edinilir diye orada namaz kılmasına engel olmamaktadır. Böyle bir endişeyle orada namaz kılmaya engel olmamışlardır. Bilakis kabri mescidin içinde kalmasına rağmen bütün alimler ne bir de namaz kılınabileceğini ifade etmişlerdir. Diğer mescitlerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Eğer kabir kıbre tarafında kalıyorsa orada namaz kılmasının haramlığı daha da üst derecede olmaktadır. Kabir mescidinin içinde, ona bitişik vaziyette, ayrı bir odada ya da arkasında ise bütün bunlar mescidin o kabir için yapılması durumunda kabrin tazimi anlamına gelmektedir. Ancak farz misal, mescit mezarlığın yanında ise ve genişletilmesi gerekiyorsa, Genişletildiğinde de mezarlar arada fasıla olmak şartıyla yani arada bir boşluk bir ara olmak şartıyla mescidin arkasında sağında ve solunda kalıyorsa bu mescitte namaz kılması caizdir. Her ne kadar burada kabirlerin mescid edilmesi durumu ve şüphesi söz konusu olsa dahi hüküm böyledir. Hatta mescid ile mezarlar arasındaki fasıla sadece bir duvar veya küçük bir yol olarak kalsa dahi hüküm böyledir. Burada kabirlerin hiç fasılasız, yani ara koymadan kıble tarafına kalmamasına mutlak dikkat etmek gerekir. Bu şarttır. İçinde kabir bulunan mescitlerde kılınan namazların kabul edip edilmediği konusunda da iki görüş bulunuyor. Birincisi bazı alimler ister mescitte kılmış olsun ister doğrudan herhangi bir evin ya da bahçenin içinde bulunan kabrin yanında kılmış olsun böyle bir namazın batıl olduğunu ifade etmişlerdir. Mesela bazı insanlar sırf kabrin yanında namaz kılmış olmak için bir eve ya da bahçeye gitmektedirler. İşte o kabrin üstünde bir mescit inşa edilmiş olsun olmasın, o kimseler orayı mescit haline getirmişlerdir demektir. Bazı alimler ise namaz kılmak için kabrin yanı amaç edilmiş olsun olmasın namazın batıllığına hükmetmişlerdir. İkincisi bazı alimlerde böyle bir namazın tahriyimen mekruh olduğunu söylemişlerdir. Yani haram olduğunu söylemişlerdir. Muteakhirun alimlerinden bir kısmı mutlak olarak mekruhtur demişlerdir. Yani sonraki iliminden. Ancak İbn-i de belirttiği üzere bunu tahrimen mekruh e, olarak görmek anlamına gelir. Böyle bir ifade yani mutlak mekruh tahrimen mekruh anlamına gelir. Çünkü alimler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın lanetlediği bir şeyi tenzihen mekruh olarak niteleyemezler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir fili lanet derken onlar nasıl olur da onu tenzihen mikro addedebilirler. Bu mümkün değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ancak büyük günah işleyenleri lanet demiştir. Bu itibarla burada tafsilata girmek gerekir. Birincisi, kabrin yanında namaz kılma amacı güden bir kimsenin namazı ile sırf mescidin içindeki kabri tazım için o mescide giden kimsenin namazı batıldır. Böyle bir namaz geçersizdir. İkincisi, Alim zannettiği bir kimsenin dersinde bulunmak maksadıyla içinde kabir bulunan bir mescidi tercih eden kimsenin namazı sahihtir. Fakat yine de belli ölçüde günah işlemiş olma şüphesi vardır. İçinde kabir bulunan mescitte namaz kılması caiz değildir. Eğer kişi namaz kılmak için ile yol arasında tercih yapmak durumunda kalırsa yolda kılmalı o mescide girmemelidir. Çünkü o mescitte namaz kılmak yasaklanmıştır. Üçüncüsü mescidin içinde kabir olduğunu bilmeden orada namaz kılan kimsenin namazı sahihtir. Bu kişi günah işlemişte olmaz. Çünkü Allah kişiye gücü yetmeyecek şeyleri yüklemez. Bilgi teklif şartlarından biridir. İlim yani e, muahize ilimden sonradır. Bukhari'nin muallak olarak naklettiği bir hadiste Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Enes bin Malik radıyallahu anh'ı bir kabrin yanında namaz kılarken gördüğü ve kabir var kabir dediği ama namazın iadesini emretmediği kayıtlıdır. Bu da kıldığı namazın sahih olduğunu gösterir. Nebi aleyhissalatü vesselam yükseltilmiş bütün kabirlerin yıkılmasını emretmiştir. Tevhid konusunda dikkatli Müslümanlar kabirlerin üzerine inşa edilmiş mescitlerde namaz kılmaktan uzak durmalıdır. Bunu bir kötülüğün yolunu kapamak için yapmalıdırlar. Evet, küçük şirke gelince yani biz Uluhiyet Tevhidinde büyük şirkin örneklerinden bahsettik. Küçük şirke gelince büyük şirk İslam'ın aslıyla temeliyle çelişen şirklerdir. Büyük şirke düşmüş kişi bu halde ölürse ebedi olarak cehennemliklerden olur. Cehennemde kalır yani kafir olarak ölür. Küçük şirk ise genel olarak büyük günah hükmündedir. Yani büyük şirke girilmeden ölünürse küçük şirke düşen kimselerin Müslüman olarak öldükleri düşünülebilir. Bu kişiler şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ama bunun dışındaki, bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icat ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir. Nisa 48. ayeti ve şu kesin ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur. Nisa suresi 116. ayetlerindeki istisnalara dahildirler. Allah'ın affetmediği, başlamadığı şirk, büyük şirktir. Bu ayetler kafirlerin cennemde kalacaklarını açıkça bildirmektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da şefaati zikrettikten sonra şöyle buyurmuştur. Ben de derim ki ey Allah'ım, Kur'an'ın hapsettikleri dışında cennemde kimse kalmadı. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Allah Azze ve Celle büyük şirke düşmüş müslüklerin ebedi cennemde kalacaklarını haber veriyor. Bunların dışındakilerin ise, cehennemde sonsuza kadar kalacakları ifade edilmemiştir. Bunlar Allah'ın dilemesine bağlı olarak değerlendirileceklerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ey insanlar şu şirkten sakının çünkü o bir karıncanın yürüyüşünden bile daha gizlidir. Oradakilerden biri madem bu kadar gizli ondan nasıl sakınacağız dedi. O da şöyle deyin. Allah'ım bildiğimiz şeyleri sana şirk koşmaktan yine sana sığınırız. Bilmeden yaptıklarımız için de affını diliyoruz buyurdu. Bunu Ahmed bin Hamber rivayet etmiştir. Elbani de Sahih Tergip ve Tergip, Tergip ve Terhip ismin kitabında hasen olduğunu belirtiyor. Bu hadiste küçük şirkin başlanmasının mümkün olduğunu gösteren açık bir delil vardır. Çünkü küçük şirk büyük şirk değildir. Riya Allah'tan gayrısı üzerine yemin etmek ve büyük şirke vesile olabilecek şeyler küçük şirk olarak değerlendirilmiştir. Riya küçük şirk olarak belirtiliyor fakat Allah'tan gayrı adına yemin etmeye gelince geçen hafta belirttiğimiz gibi bu kişideki e, kasta bağlı olarak küçük ya da büyük şirk olur. Eğer yemin ettiği şeye tazim söz konusuysa bu büyük şirktir. Ama kasıtsız olarak dilinden çıkıvermişse, ağzından vermişse bu küçük şirktir. Hemen la ilahe illallah diyerek onu telafi etmesi gerekir. Hadiste belirtildiği gibi. Her kim la adına uzadına yemin ederse hemen la ilahe illallah desin diye. Bir hadis-i şerifte hakkınızda en çok küçük şirkten korkuyorum. Sahabiler küçük şirkin ne olduğunu sorunca da riyadır buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel'in bir isnatta rivayet ettiği hadiste. Küçük şirk büyük şirke götüren her yol ve sebeptir. Küçük şirke giren bazı davranışlar ve akideler, inançlar şöyledir. Bunları aslında detaylı olarak tevhid derslerinde zaman zaman işledik. Burada sadece bunların en belli başlılığını zikretmiş, takip ettiğimiz kitap. Biz de bunu zikredeceğiz hali. Yoksa küçük şirk insanların böyle tamamını kuşatamayacağı, ihade edemeyeceği, sayamayacağı kadar... ...fazladır. Küçük şirk türleri. Birincisi, iplerin, halkaların, nalların, boncukların, deniz hayvanlarının, kabuklarının, nazarlıkların ve muskaların göz değmesini... ...kıskançlığı ve kötülükleri def etmeye sebep olsunlar diye asmak. Bizzat bunların fayda ve zarar verdiklerine inanılırsa büyük şirke düşünmüş olur. Yani... Ee, mesela nazar boncuğu takıp da bunun nazardan koruduğuna inanırsa o kimse büyük şirke girmiş olur. Kendisini İslam dininden çıkaran büyük bir şirki işlemiş olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselâm şöyle buyurmuştur: Nazarlık asanlar sağlık ve afiyet bulmaz. Hayvan kabu asanlar isteklerine kavuşmaz. Bunu Ahmet bin Hambel müslüman'da rivayet etmiş. Şuaybel Arnavut bu hadisin. Hasen olduğunu söylemiş, Elbani ise zayıf olduğunu belirtmiştir. Diğer bir rivayette, nazarlık asan, şirk koşmuş demektir buyuruluyor. Bu da Ahmet tarafından rivayet edilmiştir. Elbani bunun sayı olduğunu söylüyor. Nazarlık asan, şirk koşmuş demektir. Kur'an'a ait bir şeyin asılması meselesinde ihtilaf vardır. Abdullah bin Mesud ve ashabı, i̇bn Abbas radiyallahu bunlarla birlikte i̇bn Abbas radiyallahu anh'a bu kanaattedir. Yani e, asılması görüşünde. Huzeyfe, Uhbe bin Amir ve i̇bn Hakim'in görüşleri de bu şekildedir. Abdullah bin Amr bin El-As ve Ayşe radiyallahu anh'ın an ise cevazına hükmettikleri nakledilmiştir. Ancak bu doğru değildir. Doğru olan görüş bunun yasak olmasıdır. Çünkü merfu hadislerde bundan yasak söz konusu Dolayısıyla burada i̇bn Mesud ve asabı, i̇bn Abbas Uhbe bin Amir, Huzeyfe ve i̇bn Hakim'in isabet ettiklerini görüyoruz burada. Ayşe ve İbn-i Amir anhum burada doğru doğruya isabet edememişlerdir. Çünkü yasak umumidir. Ancak setli Zerai ilkesi gereğince böyle davranılmalıdır. Mesela Tuvalet esnasında bu türden muskaların insanın yanında bulunması Kur'an'ın yüceliğine, ona tazime ters düşmektedir. Asılan muskalar da e, her bakımdan bir sakınca söz konusu yani. İkincisi yani küçük şirkin belli başlılarından ikincisi riyadır, gösteriştir. Bilmelidir ki riyanın hakikati şan, şöhret elde etmektir. İbadetleri kullanarak insanların yanında değer kazanmaktır. Riyâ, ruyetten türetilmiştir. Bu tesmi'e, sum'a yani desinler için yapmaya benzer, duyurmak için yapmaya benzer. Tesmi de ibadet ederek insanların kendisi hakkında konuşmalarını temin etmeye çalışmaktır. Yani insanlara ibadetini duyurarak kendisini güzel şeylerle anmasını sağlamaya çalışmaktır. Bunun birkaç kısmı vardır. Mesela ameller yoluyla dünyevi bir amaç taşınabilmektedir. Efendim? Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir vardı. Bir bizim katılmamızı. Yani Evet. Ne yapacağız? Yani Polis yani. hmm. Evet. Şimdi farz olan bir ilmi e, öğrenmek için e, geliyorsa, üzerine farz olan, vacip olan bir ilmi öğrenmek için geliyorsa o konuda itaat etmez. Fakat e, mümkün mertebe e, onun gönlünü hoş tutmaya çalışsın. E, yani e, onun bir şekilde razı etmesi lazım yine de. Ama üzerine farz olan ilmi e, terk edemez. Çünkü Allah'a isyan olan bir hususta mahluka itaat yoktur. Ee, farz olan ilmi de terk etmek Allah'a isyandır. Bir şekilde gönlünü alsın, germesin yine de, yani e, razı etmeye çalışsın inşallah. Edemezse yani farzı terk etmemesi lazım. Çünkü e, Allah'ın hakkı daha mühimdir. Anladım. Ve aleykümselam ve rahmet ve bereket. Evet. ile yapılan veya duyurmak için yapılan amellerden bahsediyorduk. Mesela münafıkların namazları böyledir ve böyle ameller. Yani gösteriş için yapılan ameller batıl sayılmalıdır. Bazen de ameller Allah'a yapılmakta, ama amellere riya karışabilmektedir. Yani Allah için yaptığı bir amelle riya karışabilmektedir. Bu amellerin de batıl olduğu naslarda ifade edilmektedir. Mesela kutsi bir hadiste şöyle buyuruluyor. Ben ortaklardan en müstağınî olanıyım. Yani ortağa en ihtiyaçsız olanıyım. Bana ibadet ederken başkasını bana ortak koşandan da, bana koştuğu ortaktan da uzağım, beriyim. Bunu... Müslim İbn-i ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. Bazen de amel Allah için yapılır, Riya ise daha sonra ortaya çıkar. Yani başlangıcında olmasa bile amel esnasında ortaya çıkar e veya amel bittikten sonra da çıkabilir. E nefis ile ilgili e İzmir'de yaptığımız bir ders vardı. Bunun amellerin kontrolünün ilk önce başlamadan önce nefsin, e, muhasebesinin, nefsin murakabesinin yapılması, sonra amel esnasında ve daha sonra amel işlendikten sonra bu aşamaların gözetilmesini işlemiştik orada. E, yine burada da bu şey geçerli. Yani riyadan çünkü e, amelleri iptal etmede riyanın karışması şeytanın en büyük tuzaklarındandır. Allah Azze ve Celle, bakın bu kod belirttiği gibi ortak karıştığı zaman o amelden de, onu işleyenden de beri olduğunu belirtiyor. Kişi bunu tehlikeli bulup reddederse hiç koşkusuz ameline zarar gelmez. Yani sonradan başladığı, ihlas ile başladığı bir amele sonradan bir rüya düşüncesi gelir de bunu reddederse, bundan uzaklaşırsa ameline bir zarar gelmez. Ama bunu reddetmez, devam ederse ameline zarar gelir mi gelmez mi Selef alimleri bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Bunu İbn-i Recebel Hanbeli Camiül Ulum vel Hikem kitabında e, zikreder. Orada İbn-i Receb Rahimeullah asıl niyetine yani amelin Allah için yapılmış olmasına göre hükmedilir. Ancak yine de sevabı azalmış kabul edilir demiştir. Riya konusunda gelen naslarda mesela üç kişinin amelinden bahsediliyor. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkarıldığı zaman işte Kur'an okuyucusu, Allah yolunda savaşan, Allah yolunda harcama yapan kimseler, Allah'ın huzuruna çıktığı zaman bunlara sorulacak işte sen benim için ne yaptın diye sorulduğunda işte ben cihad ettim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun denilecek. Sen işte ne kadar kahraman denilsin diye bunları yaptın. Nitekim dünyada da sana bu denildi. Karşılığını aldın. Benden alacağın bir karşılık yoktur diyerek bu cehenneme sürülür diyor. Aynı şekilde Kur'an okucusu ne kadar güzel okuyor diye. E, desinler diye yaptığından dolayı işte zenginde ne kadar cömert desinler diye yaptığından dolayı bunların ateşe sürülmesini Allah Azze ve Celle emredecek yani riya ile yapılmış bir amelin Allah katında e, bir değeri yoktur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü diyorlar bir kimse e, Allah için cihad ediyor ama bunun yanında insanların tarafından övülmeyi de arzuluyor buna ne dersin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona Allah katında bir karşılık yoktur diyor. Yani riya karıştığı zaman bir amele e, o iptal ediyor. Tamamen Allah'tan gayrısına e, mal etmiş oluyor o ibadeti. Ve e, burada şu ayrıntı var. Bazı amellerde hayra teşvik söz konusu olabilir. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim güzel bir çığır başlatırsa o güzelliği, o güzel sünneti işlenenler kadar kendisine ecir yazır. Kim de kötü bir çığır başlatırsa o kötü işlenenler kadar kendisine kötülük yazılmaya devam eder diyor. Güzel bir sünnet ve kötü bir adet. Burada bazıları bunu bidate delil getirmişler. Fakat rivayetin varit oluş sebebine baktığımız zaman bidatla alakası yok. Dinde meşru olan bir şey üzerine böyle buyuruyor. Mesela bir sadaka verme ameliyesi. Birisi cömertçe bir bağışta bulunuyor. O diğerleri için teşvik oluyor. Diğerleri de ondan görerek ne yapıyor? E, harekete geçirmiş oluyor diğerlerini de. Nebi Aleyhisselatü bunun üzerine bu hadise buyuruyor. Yani dinde olmayan bir sünnet ortaya koymak, insanın kafasına göre güzel bulduğu bir şey ortaya koyması değil burada kastedilen. Dinde meşru olan bir ameli hayata geçirmek. Bu cidden önemli bir şeydir. E, bugün için mesela insanların unuttuğu, Pek çok sünnetler söz konusu. Bir kimse bu sünnetleri e, sahih olan bu sünnetleri ıspat eder, ortaya koyar. insanların ameli için, amel etmeleri için canlandırırsa e, onunla amel edenler kadar ecri kendisine yazılmaya devam eder. Bu rüya değildir. Mesela e, bakın bugün mescitlerde camilerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti gariptir. Allah'ın evlerinde Allah Resulü sünneti garip haldedir. E, haftada bir dahi gidilen cuma namazlarında dahi birçok bidatler, Sünnetlerin yerini almıştır. Bir kimse bunlara eliyle, diliyle, kalbiyle ne yapması lazım? Karşı çıkması lazım. Biz elimizle karşı çıkamıyoruz. Fiillerimizle mesela basit bir şey, namazdaki intikal tekbirleri. Bakın bu hadis ışığında bunu düşündüğün zaman... Şöyle bir tablo çıkar karşımıza. Kim güzel bir çığır açarsa, kim güzel bir sünnet başlatırsa, onunla amel edenler kadar ejri kendisine yazılmaya devam eder. Şimdi bazıları diyor ki işte mescide gittin fitne çıkarmamak için, Allah Resulü'nün sünnetine fitne demekten Allah'a sığınırım ama bunu söylüyorlar maalesef. Fitne çıkarmamak için onlar gibi namaz kılalım. Ama yalnızken işte bildiğin gibi kılmaya devam et. O bahsettiğin adamlar da öyle yapıyordu bu arada. Ee, şimdi burada şu var. Yani diğer yönlerden mesela Allah için has olması gereken bir ibadetin Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde yapılması gereğinden hariç olarak işin şu hadis e, ışığında değerlendirilmesinde şu ortaya çıkıyor. ''Kim güzel bir sünnet başlatırsa, eğer bir kimse bu sünneti e, harekete geçirenlere katılırsa ne yapmış olur? O hayra kendisi vesilesiyle görenler sayısınca ecir kazanmaya devam eder.'' Diğer taraftan eğer bunları yapmazsa, terk ederse, bile bile terk ederse kötü bir çığır başlatmış gibi vebal içerisinde olur. Ve yarın kıyamet gününde o seni görenler senin yakana yapışır. Derler ki sen madem bu sünneti biliyordun neden gizledin bizden? Rüyayı... Ha, işte bu rüya değil. Bu şeytanın aldatmasıdır. Asıl rüya Allah'ın ve Rasulünün emrettiği şeyleri terk etmektir. Çünkü kıldığı namaz kimi beğendirmek için? Allah'a beğendirmek için desen Allah'ın istediği gibi kılardı o namazı. Ama demek ki insanlar beğendirmek ki Allah'ın emrettiği şeyleri terk ediyor, insanların beğendiği gibi kılıyor namazı. Allah için has kılınması gereken bir ibadette başka insanların hiçbir şekilde bir payı olmaması lazım. Evet. Diğer bir küçük şirk. Örneği geçen hafta yeminden bahsettik. Yani hangi halde büyük şirk olur? Ee, kişi yemin ettiği şeyi, üzerine yemin ettiği şeyi tazim ederse. Bakın burada şu ayrıntıya dikkat edin. Yemin, yemin ettirenin niyetine göredir. Yemin, yemin ettirenin niyetine göredir. Mesela meclislerde, Büyük Millet Meclisi'nde mesela Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinden bir yemin isteniyor. İşte layıklığı koyacağım şuna buna ne diyor? İşte namusun ve şerefim üzerine mi diyorlar? Veya askerde yapılan yemin. Veya okullarda yapılan an töreni. Bu yeminleri yaptırıyorlar değil mi? Bunu kafir yaptırıyor. Ya benim niyetim o değil diyemez bir insan. Çünkü yemin, yemin ettirenin niyetinedir, ni niyetine göredir. Yemin edenin niyetine göre değildir. Ve bundan dolayı bu büyük şirktir. Onların amacı bunlara tazim ettirmek. Bu bir kimse de tutuyor, yani milletvekili veya asker, onların istediği şeyi yapıyor, e, istedikleri tazimi yerine getirmiş oluyor. Bu sebeple bu şekilde bir yemin büyük çirktir, kişiyi İslam dairesinin dışına çıkarır. Kafir yapar yani, neuzübillah. Askerse, askerin bunu hiçbir şekilde yapmaması lazım. Canı pahasına. Milletvekili ise makam pahasına yapmaması lazım. Memursa, İşi pahasına, işinden olmak pahasına bu şekilde bir yemini asla kabul etmemesi gerekir. Çünkü insanın dünyada bulunuş gayesi bir takım makamlara gelmek, bir takım görevler almak, askerlik vazifesini yapmak değildir. Allah Azze ve Celle'yi kulluğu yerine getirmek ve ona hiçbir şey ortak koşmamaktır. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan gayesi üzerine yemin eden küfre girer buyurmuştur. Bunu Ebu Davud Tirmizi, Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette küfre girmiş ya da şirke düşmüştür şeklinde geçiyor. Dördüncüsü uğursuzluk inancı. Bu kuşların uğurluluğuna ya da uğursuzluğuna inanmaktır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu inancı da şirk olarak nitelemiştir. Ahmet bin Hanbel, Tirmizi İbn-i Ebu Davud sahih bir isimladla rivayet ediyorlar bunu. Eğer bizzat kuşların fayda ya da zarar verdiğine inanılırsa büyük şirke düşülmüş olur. İşte baykuş ötmesi veya baykuşun bir eve tünemesi sebebiyle e, buradan bir hayra yorma, şerre yorma, e, uğursuzluk, e, uğursuzluğa yorma gibi şeyler olursa bu e, şirke düşer, düşürür. Ama bunların sadece sebep olduğuna inanılırsa küçük şirk meydana gelmiş olur. Büyük bir günah işlenmiş olur, küçük şirk olur. Mesela baykuşun şerre, güvercinin hayra ve falanca kuşun da berekete vesile olduğunu düşünmek böyledir. Yine rızık temini için su serpiştirenler de bu hükme dahildirler. Bizzat bunun rızık verine inananlar ise zaten büyük şirke düşmüşlerdir. Evet işte yolcu uğurlarken arkasından su serpmek bunlar e, hurafe batıl inanışlardır. E, bunun vesile olduğuna inandıkları için bu küçük şirktir bunlar büyük günahlardandır. Hacı'ya giderken de mi yapıyorlar? Yani ben <gülüyor> yaptım da Ancak... Allah affetsin. Yani. Beşinci örnek bidat olan tevessül mesela ölü birisine benim için dua ve istiğfar et demek böyledir. Ee, eğer bizzat ölüden yardım, merhamet, mağfiret, rızık, şifa istenirse büyük şirke düşünmüş olur. Bu, e, bu şirk olan tevessüldür. Tevessülün detaylıca ana başlık halinde e, alınması gerektiğinden dolayı bu takip ettiğimiz kitapta da zaten ayrı bir başlık yapılmış. Allah müellifinden razı olsun. Allah izin verirse haftaya bu tevessül konusunu e, detaylı olarak ele alalım ki e, detaylarını bilelim. Önemli Bu konuda çünkü insanların kafasını karıştıran birçok e, şaibeler var, zayıf rivayetler, uydurma rivayetler var. Bunların sahih olanlar, zayıf olanları nedir? Meşru olan tevessülü nedir? Meşru olmayan nedir? Allah izin verirse haftaya işleyelim. Şimdi bu konuyla ilgili olarak yani neydi konumuz? Hocam şimdi Şam'da Osmanlı Selçuklu Cami'si yararlı da bir şeydi. İçinde de Peygamberlerimizin bir meşgulü şeysi var, kalbini var. Hı. Ama Dışarıda çok büyük bir avlu var, boş. Evet. Yani. O zaman avlu da kılmak daha mı şey oluyor? Ortada ama, avlu ortada kalıyor. Şuralar komple içeri kapalı. Mescit Kabir nerede? Yapılmış. İçeride. Kabir kıblede mi? E tabi ortada değil, kenarda ama tam kabirin, kabirin önünde Yani değil, o kabre en mi yapılmış o mescide acaba? büyük bir mescid. E, kenarda bir yerde duruyor ama oranın önünde de Tam Gelecek şekilde de şimdi e, burada Aslında detaylarını söyledik yani Yok, eğer demeydi, avlu da Eğer mescit mi? daha sonra yapılmışsa o avlu da o mescit sınırlarında yani oralarda Mescid yapılan çünkü... ha, o zaman orada orada namaz kılmamak lazım yolda kılsa daha hayırlı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 yani öyle şeyler var. Hadis alimi hakikaten. Hadis isnadıyla falan böyle rivayet eden e, sufiler var. Sufi şeyhler var. E, ama adama bakıyorsun bir mescitte ders veriyor. Fakat ders verdiği mescit içerisinde kabir bulunan bir mescid veya kıblesinde hmm. kabir bulunan bir mescid. E, böyle bir mescide giden bir kimse sırf yani ders almak için giden bir kimse yani amacı kabir kabre tazim değil. Kabre tazimen Namaz kılmak değil, ders için oraya gidiyor ama namaz vakti girince namazı kılıyor. Bunun Bu namazı sahihtir. Ama işlediği bir günah var orada. Mesela Şam'daki cami bizde mezar var diye büyük Osmanlı camisi diye ben... Ama biliyorsan gördükten sonra kılmamak lazım. Çünkü Ömer bin Hattab radiyalan Enes bin Maliki bak o şekilde uyuruyor. Kabir var kabir diyor. Evet. Sonra anladım. Orayı annem Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfiruke ve töbüleke.